fakat benim kendi görüşümle, bu kitapta bahsedilen hadislerin çoğu yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu kitapta bahsedilen hadislerin çoğu yanlış olduğunu Bu kitapta bahsedilen hadislerin çoğu Bu kitapta Konuyla ilgili, babla ilgili Allahu Teala'nın kitabından ayetler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden, sözlerinden hadisler bizlere nakletmekte. Bu ilmi öğreniyoruz. Bu ilmi öğrenerek bundan sonraki aşama olan amel merhalesine geçirmemiz gerekiyor. <gülüyor> Amelsiz yani ilim Sahibinde pek kalmaz. Ali, radıyallahu anh’dan rivayet olunan bir söz var, güzel bir söz. Bunu Hatib ol Baghdad’i el-Cami adlı kitabında zikrediyor. Diyor ki bu sözde: Hatta al-ilmu bil-amil, fain ajabhu wal-irtahal. Diyor ki hatta al-ilmu bil-amil. İlim gerektirir. İlim amel edilmesini çağırır sahibine amel etmeyi çağırır. İlmin sahibi diyor buna icabet ederse eder. Etmezse fertahal. İlim diyor ne var? Kaçar gider. İlim kaçar gider. Tabi bir de öğrenilen ilmin yapılan nasihatın Allah'ın ayetlerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin e, aksini yapmak. Bunlardan yüz çevirmek var. Bu daha da tehlikeli. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Hemen az zalım bir ayet, bir ayet bi ayati Rabbihi anha." Diyor ki Allah Teala ayet-i kerimede "Rabbinin ayetleri kendisine öğüt verildikten sonra yüz çevirenden, bunlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir ki? İnne minel mujrimina muntakimun." Allah-u Teala ayetin devamında diyor ki, bizler mücrim. Yani böyle olan kimseleri allah Teala mücrim, günahkar olarak nitelendiriyor. Biz diyor onlardan ne yapacağız? İntikam alacağız. Yani gerçekten bazen tabiri caizse öğrenilen ilim başa bela olabiliyor. Yahut da bazen hayır olan şeyler, insanlara hayır getirmesi beklenen şeyler o insanın başına Sıkıntı olabiliyor, dert olabiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadis-i şeriflerinde minbere çıkıyor. Üç defa amin, amin, amin diyor. Diyorlar ki neden böyle dedin ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail dedi ki anne babasına yetişip de onların görüp de onların sebebiyle cennete giremeyi hak etmeyenin burnu sürtünsün dedi Cebrail. Ben de ne dedim diyor? Amin dedim. Normalde insan annesini babasını görmesi, anne babasına yetişmesi büyük bir hayırdır. Değil mi? Hayır vesilesidir. hayrı kazanması için bir sebeptir. Ama insan bunu değerlendiremediyse o zaman da onun başına bir beladır. Ne diyor hadisin devamında aleyhissalatü vesselam? Ramazan ayına yetişip de Ramazan ayına yetişip de günahları affolmayanın burnu sürtünsün diyor Cebrail. Peygamber Aleyhisselatü da ne diyor? Amin. amin diyor. Yani duayı yapan Cebrail, amin diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Normalde Ramazan ayı hayırların bol olduğu, öyle değil mi arkadaşlar? Hayırların bol olduğu, cehennemin kapılarının kapandığı, şeytanların zincire vurulduğu bir ay. Ama bir insan bu ayı değerlendirmiyorsa, bu ayda günahları daha da artıyorsa tam tersine, tam aksine, fıskı fücuru daha da azıyorsa, bu ay bir rahmet olurken ona ne oluyor? Bela oluyor, musibet oluyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, yanında bulunduğu yerde senin adın, yani Peygamberimizin adı anılır da salavat getirmeyenin burnu sürtünsün. Cebrail böyle dua ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de amin diyor. Yani İlim de böyle bir şey arkadaşlar. İnsana yapılan öğüt, nasihat, insanın öğrendiği ilim de böyle bir şey. Yani şeyler öğrendin, şeyler duydun, şeyler okudun. Allah Teala'nın ayetini okudun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini okudun. Sana birisi nasihat etti. Bir alim, bir ilim ehli, bir ilim talebesi. Bunu öğrendikten sonra hala yüz çeviriyorsan, hala yüz çeviriyorsak ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Korkmamız gerekiyor. Korkmamız gerekiyor. Çünkü allah Teala diyor ki, daha zalim kim olabilir? Bakın. Daha zalim kim olabilir? Kendisine öğüt, Allah'ın ayetleri öğüt verildikten sonra yüz çevirenden, arkasını önden daha zalim kim olabilir? O, o sebeple Allah-u Teala'dan sürekli şunu istememiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında ne diyor? Allah'ım sana sığınırım. Neyden? Min ilmin <Sessizlik> la yenfağ. Faydasız ilimden. Min la yenfağ. Faydasız ilimden, faydasız olmayan ilimden sana sığınırım. Yani demek ki ilim öyle bir şey ki böyle durup durup okuyup okuyup ezberleyip ezberleyip böyle kültürel bir kendini insanın geliştirmesi, kalkındırması değil. Amele geçmesi lazım. Amelde gözükmesi lazım. Ve Böyle olmazsa eğer bu ilimden ne yapması lazım kişinin? Allah'a sığınması lazım. Allah Teala'ya sığınması lazım. Bizler de burada Allah hamdolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okuyoruz. Ee, yemek adabındayız. Bizler Müslümanlar olarak Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere "Ve lekum fi Rasulillah (s.a.v.) usve hasene sizler için" Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. En güzel örnek kimdir? Resulullah'tır. Kim için Resulullah'ta güzel örnek vardır? Zimenkâne yârcullâhe. <gülüyor> Allah'ı umanlar için. Vel <gülüyor> yevmel Ahiret gününü umanlar için. Ve zekâlâhâ kesîrâ. <gülüyor> Allah'ı çokça ananlar için güzel örnek vardır. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayat biçimini, yaşam biçimini, ibadetini allah Teala'nın emrettiği şekliyle yapmış olduğu her şeyini, kendisini örnek alan kimse Allah'ı umuyordur. Ahiret gününü umuyordur ve Allah'ı çokça anıyordur. O sebeple bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sünnetlerini ne yapmamız gerekiyor? Öğrenmemiz, tatbik etmemiz gerekiyor. İşte bu kitapta bu gaye için yazılmış, bu gaye için derlenmiş bir kitap. Bizler de bu kitabın yemek adabındayız. Çok önemli arkadaşlar. Yani Müslümanlar bugün günün tabiriyle kültür emperyalizmi denen şeyin bombardımanı altında yaşıyorlar. Yemek yerken batı adetleriyle, içerken batı adetleriyle, evlerindeki sofralarını kurarken batı adetleriyle, yemeğe oturma şekilleriyle, yeme şekilleriyle batıdaki allah Teala'nın mağdub aleyhim dediği Gazap ettiği, allah Teala'nın dalalette olduğunu söylediği insanların yeme biçimleriyle, içme biçimleriyle yemek yiyorlar, içiyorlar. Değil mi? Bugün ben Müslümanım diyen, bugün hatta ben sünneti tatbik ediyorum diyen birçok insana bugün dese ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yerken oturuşu nasıldı? Sofraya nasıl otururdu? Çok önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi bizler hem bunu bilmiyoruz, öğrenmiyoruz hem de bunun aksi olan kafirlerin üzerinde olduğu adeti, örfü ne yapmışız? İthal etmişiz. Onu evimizde, işyerimizde, hayatımızda yaşıyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir sahabenin yanından geçiyor. Bu sahabe bir şekilde oturmuş. Aleyhisselatü vesselam onun o oturduğu şekli görünce diyor ki böyle oturma. Bu oturuş diyor mağdub aleyhim olan Kendilerine gazap edilmiş olan insanların oturuşudur. Bugün birçok Müslüman otururken bu şekilde oturuyor. Nedir o mağlub aleyhim denilen, kendilerine gazap bulunmuş olan insanların oturuşu? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o şekilde otururken gördüğü kimsenin oturuşu, daha sonra da gelecek bu kitabın ilerleyen bölümlerinde, kişinin sol elini arkasına yaslayarak Oturması. Sol elini avucunun içini yayıp ona yaslanarak oturması. Aynı Osman kardeşimizin şu anda gösterdiği şekliyle. Birçok insan ne yapıyor? Bu şekilde oturuyor. Hadis Ebu Davud'da ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nehy ediyor. Sahabeler nasıllardı? Birbirlerine işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oturuşunu, kalkışını, tuvalete gidişini, gelişini, yemek yiyişini, her şeyini anlatıyor ve hep örnek alıyorlar. Çünkü allah Teala Kur'an'ı kendine ne diyor? allah Umanlar ve ahiret günü Umanlar için Allah çok çokça anlayanlar için Resulullah'ta ne vardır? En güzel örnek vardır. En güzel örnek vardır. Bizler de geçen hafta hatırlarsanız hangi hadise almıştık? Bir insanın bir kaptan kendisine sunulan meyve, yemek, hurma gibi şeyler sunulduğunda oradan ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder almadan önce ikramda bulunandan izin alması, izin istemesi gerektiğini ne yaptık? öğrenmişiz. Hadisi hatırlayın. Hatta geçen hafta güzel bir şey oldu burada. Kardeşimiz geldi. Kaptan iki tane ekler pasta aldı değil mi? Ondan sonra diğer arkadaşlar onu dediler, sahibinden izin aldın mı? İşte Müslümanın bu hadisleri bu şekilde hayatına tatbik etmesi lazım. Hayatında yaşaması lazım. Ki hayatında ne bulsun arkadaşlar? Bereket bulsun. Evet. Gelelim konumuza bugünkü bab başlığımız babu ma yekuluhu ve ef'aluhu men ye'kuluhu ve la yeşba' doymayan kimsenin ne yapması ve ne söylemesi gerektiği ile ilgili bab yani doymamak bir hastalık arkadaşlar hatta e, yani kötü bir alamet doymamak kötü bir alamet yani Rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kafir olan bir misafir geldi. Kafir olan bir misafir geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafire ikram olarak emretti. Dedi ki koyunu sağın getirin. Koyunun sütünü sağıp getiriyorlar. Getirin. Beş beşe bir tane içiyor. Ondan sonra bir daha sağlıyor, bir daha içiyor. Bir daha sağlıyor, bir daha içiliyor. Adam yedi tane tas ne içiyor bu kafir? Süt, Süt içiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emre diyor getiriyorlar. Emre diyor getiriyorlar. Emre diyor getiriyorlar. Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu an sonra diyor bu zat sabahleyin geldi Müslüman olduğunu söyledi. Müslüman oldu. Yani sabah olunca bu adam Müslüman olduğunu ilan etti. Kibir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ikramından mı? Çünkü birçok insan Aleyhisselatü Vesselam'ın ikramından Müslüman oluyor. Hatta koştura koştura gidiyor. Kavmine diyor ki, kendisinden ne istenilirse en, ver, veren, karşılıksız dağıtan bir insan var. Gidin ona diyor. Bütün kabile gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman diyor. Bu adam yedi tane tas sütü içiyor. Yedi tas sütü içiyor. Ardından Ardından Müslüman oluyor, geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tekrardan tekrardan süt ikram ediyor. Diyor ki buna bir tas koyun sütünü sağlayın getirin. Getiriyorlar. İkinci tası emrediyor ve vesselam. Getiriyorlar içemiyor. Gitmiyor. Aynı adam. Yani midesi bol, büyük, iştahı kabarık. Yedi tas sütü içen bu adam Ertesi gün Müslüman olarak geliyor ve bir tane içiyor, ikinciyi içemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine diyor ki El-mu'minu yeşrabu fi mi'a vahid Müslüman bir midesi ile içer. Bir yani bir midelik yer. İnsanoğlunun midesini biliyorsunuz zaten. Başka bir rivayette aleyhissalatü vesselam diyor ki <Sessizlik> ''İnnel mu'mine ye'kulu fi mi'a vâhid.'' Bu Buhari'nin rivayeti. Mü'min tek bir mideyle yer. <Sessizlik> ''Vel kâfiru.'' Kâfir ise ''ye'kulu fî seb'ati em'a.'' Yedi tane mideyle yer. Biri kişilik yer. Demek ki arkadaşlar yani bereket öyle bir şey ki öyle bir mefhum ki daha sonra, sonraki hadislerde de vaktimiz zaten göreceğiz. Bereket denilen şey. Böyle gözle görülür Terazi tartılır bir şey değil. Allah Teala onu verdiği zaman veriyor. Bak yedi tane tas içen adam ertesi gün Müslüman oluyor. Yani yedi tane yiyor, yiyor yok. Karbon monoksit olarak şey olarak yer çıkartıyor. Müslüman bir tane yiyor. Allah'a itaat ediyor, gece kalkıp namaz kılıyor, cihat ediyor, ilim talep ediyor. İşte buradan ne yapmamız gerekiyor? Kendimize eee öyle gerekiyor. Yemek hususu da örnek alınması gereken, Resulullah'ın örnek alınması gerekendir husus. Aleyhissalatu vesselam dualarında Allah-u Teala'ya sığındığı başka bir şey de ne? Ve min nefsin la yeşba' Doymayan nefisler. Sadece bu yemek anlamında değil. O da dahil buna da. tamam? hevesler. Ne göre aleyhissalatu vesselam? olana sırtını ayakta tutacak, belini ayakta tutacak lokmacıklar. Yeter. Ama diyor daha da fazla yiyecekse eğer, yemek istiyorsa ölçün ay 3'te biri su, 3'te biri hava, 3'te biri yemek. Şimdi biz midelerimiz yani 3'te 3 üç yemekle doluyor ve hala yiyoruz ve hala yürüyoruz ve hala yiyoruz. Maalesef. Ve doymuyoruz. Çünkü niye doymuyoruz? az sonra söyleyeceğiz bunun imani boyutu var bir ikincisi besmele meselesi var üç az sonra hadislerde gelecek oturuş şeklimiz yemeğe nasıl oturuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oturuyordu dört yemeğin tabağın neresinden yiyoruz yemek ne diyor aleyhisselatü vesselam bereket yemeğin neresine iner tabağın ortasına iner tabağın ortasına yemeyeceksin kaç demiştik 4 mü demiştik? 5 Yemekten sonra ne yapmıyoruz? Parmaklarımızı yalamıyoruz. Gidip direkt yıkıyoruz. Değil mi? da mesela gelecek sonra rivayetlerde ondan sonra ham etmiyoruz. 6 Bunların hepsi 7 7 Yemeği Müslümanların adeti üzere yemiyoruz. Müslümanların adeti şeklinde yemiyoruz. Tek bir yemekten, tek bir tabaktan kalabalık bir şekilde yemiyoruz. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Hadise gelelim. Envahşi İbn Harp radıyallahu anhu enne ashab Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalu ya Resulallah inna ne'kulu ve la neşba'u Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü yiyoruz ama doymuyoruz. Kale evet. felallekum tefterikûn diyor ki Aleyhisselatü Vesselam evet. ayrı ayrı mı yiyorsunuz? Yemeklerinizi ayrı mı yiyorsunuz yani? Bugünkü Müslümanların sofrasında olduğu gibi değil mi? Evet Ayrı tabaklarda, ayrı şekilde. Diyor ki aleyhisselam, ayrı mı yiyorsunuz yemekleriniz yoksa siz? Diyor ki diyor ki kalunam. Evet. Kalafec temiu ala taamikum. Tek bir yemek etrafında ne yapın? Toplanın. Vezkurus mallah. Allah'ın adını anarak başlayın. Bismillah. Yubarak <gülüyor> fi. Size ne olur bu yemekte? Bereket olur. Ama şimdi. Bir misafirle gidiyorsunuz, 15 tane ayrı tabak geliyor. Tabaklarının tabağı ayrı, çorbanın ayrı, yemeğin ayrı, salatanın ayrı, onun ayrı, bunun ayrı. Değil mi? Sadece yemek, yemekteki bereketin kalkıp gitmesinden ziyade, misafirperverlik de artık kayboldu gitti. Ya söylüyoruz ya. Niye? Çünkü o tabakları yıkayan kadın bir daha evine misafir gelmesini ister mi? Değil mi? Bulaşık makinesi olsa da. Evet. Bu husus önemli bir husus arkadaşlar. Yemeğe ne yapmak? İçtima etmek. Bir yemekte toplanmak. Yemek yiyeceğiniz zaman ne yapın? Bismillah. Korkmayın. Ben çok yorum, aç kalırım diye. Bazılar var ondan da korkuyor yani. Sen diyor çok yersin. Hayır. Toplanın. Yemeğe ne yapacaksınız? Toplanacaksınız. Subhanekellağumma ve hamdik. Eşhedan la ilahe illa ente estağfurullah.